Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Söz küçüm programına daha hoş geldiniz. Bugün yanımda iki tane şahane insan var. Aslı Çelebi ve Haydar Şahin'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Evet, e, Haydar fizik öğrencisi İstanbul Üniversitesi'nde. Aslı da tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji öğrencisi. E, bugün bizimle birlikte birazcık FKF'le iyi konuşacaklar. Bize FKF'den bahsedecekler. Aynı zamanda FKF'nin yapmış olduğu çocuklarla ilgili bazı çalışmalar var. Bunlardan da bize bahsedecekler. İlk başta bir sizleri tanıyalım. Siz kimsiniz? Sonra FKF'den bahsedelim. Tabii. tabii. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde fizik öğrencisiyim. Ee, Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda da yani kuruluşundan beri bir şekilde olabildiğince katkı sunmaya çalıştım. Ee, şimdi de Fikir Kulüpleri Federasyonu e, Merkezi Yürütme Kurulu'nda görev alıyorum. Ben Aslan Çelebi. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmen ve Dramatürcü bölümünde okuyorum 3. sınıfta. Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulduğundan bu yana üyesiyim ve e, elimden geldiğince katkı sunmaya çalışıyorum. Çalışmalarına katılıyorum, destek Hı -hı. oluyorum. Hatta yeni fikirler buluyorum. Yeni girişimlerimiz var. Bu şekilde tiyatro ve sanat alanı çalışmalar var. Pekala, birazcık FKF'den bahsedersek, nasıldır FKF, nedir, ne yapar, neyi amaçlar? Hı hı. Ya Fikir Kulüpleri Federasyonu, yani kurulduğu günden beri bir üniversite öğrencilerinin üretim yapmasını iddia eden bir topluluk. Yani zaten kurulduğu zaman e, temelinde, yani temelde hedeflediği şey üniversite öğrencilerinin mevcutta yaptığı bir takım üretimleri bir şekilde ortaklaştırma üzerinden e, bir yapılanma olarak kuruldu. E, çünkü şunu gördük, yani üniversitelerde azdır ama az da olsa yapılan bir takım üretimler var. İşte bilim kulüpleri bir takım şeyler yapıyordu, e, işte hukuk alanında bir takım kulüpler bir şey yapıyordu. İşte tiyatro kulüpleri ortak festivaller, şenlikler düzenliyordu. Müzik kulüpleri çeşitli etkinlikler içerisinde yer alıyordu. Şimdi bir takım üretimler var ama bunları ortaklaştırmadığımız sürece bir üniversiteyi ifaden, üniversiteyi temsiliyeten bir şey ortaya çıkmayacağını düşünüyorduk. Şimdi... Ya buna bir şey sebep oldu. Bunu düşünmemize bir şey sebep oldu. İşte Mart ayında e, Tayyip Erdoğan'ın e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ODTÜ'ye gitmesi ve sonrasında e, yani polisin acımasızca oradaki arkadaşlarımıza sağlırması e, ve buna Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin e, güzel bir refleks göstermesi, binlerce arkadaşımızın orada yaptığı eylemler, işte akademisyenlerin verdiği destekler, Aynı şekilde üniversite emekçilerinin e, bu sürece bir katılımı. Yani biz de şunu uyanırdı. Bir takım bir şeyler yapmak gerekiyor artık. Ya yani ee, şöyle bir dipnot gideyim. Orada bir de bir durum var. Burada AKP ya da Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ye girmesine karşı duruş vardı. Ve bunun bilim karşıtlığı da, da biraz alakalıydı. Annesinde TÜBİTAK'la ilgili bir mesele var. Ve orada aslında gençliğe karşı bir karalama söz konusuydu. Siz bilim karşıtısınız. Burada üretimi engelliyorsunuz ve şey göstermeye çalıştınız. Üniversite gençliği sadece bir eylem ya da toplu halde bir yürüyüş için şey olur. Ama aslında oraya katılan öğrenciler zaten sürekli birlikte bir şeyler yapıyorlardı. Onlar tiyatro oyunları sergiliyorlardı. Bilimsel atölyeler yapıyorlardı. Birlikte geziler yapıp yani yurt dışına çıkan Hı -hı. dağcılık kulüpleri var. Bunların zaten bir üretimi vardı. Orada Gençlik şöyle bir şey söyledi. Hayır biz böyle insanlar değiliz. Biz orada tepkimizi ortaya koyduk ama biz zaten farklı araçlarla sürekli üretim yapıp tepkimizi zaten ortaya koyuyoruz. Ve aslında olmayan bir şey oldu. Medyada sahip çıkmaya başladı bu durumda üniversite öğrencileri. Evet yani hani gençlik sadece böyle gösterilemez. Burada hani onların haklı olduğu noktalar var ve geri noktaya düşüyordu gençlik. <Gülüyor> Burada fikir yani, kulüpleri federasyonu misyonu çok önemli oldu. Biz üretimlerimizle toplanıyoruz. Demek yani çok önemli oldu. Çünkü e, yani öyle bir portre çiziliyordu ki işte yani birileri haklı bir şekilde bir eylem yapmaya ya da kendini ifade etmeye kalksın. E, yani çok marjinalize bir şekilde Hı -hı. Ya, bu, bunlar işte eylem yapıp taş Hı -hı. atar Hı -hı. falan Hı -hı. gibi Var, bir vesaire. şekilde ifade edil ediliyordu ama yani, Aslında işin içine sanat ve bilim girince o marjinalizmden birazcık dışarıya çıkıyorsun. Tabii. Ve sanatla daha çok bilimle, daha çok toplumun içine girmeye başladıkça ister istemez bir anda saygı gören bir boyuta da çıkıyorsun toplumun gözünde yani sanırım. Saygınlığımızı zaten almaya çalışıyorlar <gülüyor> aslında. Bu bütün üniversite öğrencilerinin karşılık vermesi gereken <gülüyor> bir durum. Biz üniversite okuyoruz yani ve toplumu ileri taşıyacak olan bir miktar üniversite öğrencileri. <gülüyor> Çünkü insanın yapabileceği şeyler daha çok üniversitede. Yani düşününce üniversite öğrencileri tabii ki daha aydın olacak. Çünkü benim anne babam örneğin günde 8-10 saat çalışıyorlar ve ondan sonra gelip ne bileyim kitap okumaları, buna ayıracakları süre bu çok değişken. Ama üniversite öğrencisinin daha çok vakti var bunun için. Ee, çok çeşitli üniversitelerle FKF'nin e, yapılaştığını görebiliyoruz. Hı. Boğaziçi, Ankara, ODTÜ, Kırıklareli, Konya, Eskişehir, özel üniversitelerde de var. Bilgi evet. Üniversitesi gibi, Beykent Üniversitesi gibi. Ve çok çeşitli de aslında kulüpler var. Evrim ve çalışkanları topluluğu, sosyalist düşünce topluluğu, müzik, mağaracılık, tiyatro, ekoloji gibi. Bu topluluklar nasıl bir araya geliyor? Ya da bu topluluklar, birazcık şunu merak ediyorum aslında. Biz bir topluluğuz arkadaşlarımızla birlikte ve FKF'ye mi başvuruyoruz yoksa, hı hı. yoksa aslında FKF'nin görüşünde insanlarız ve bir kulüp mü kuruyoruz? Hı hı. Ve sonra kendi düşüncelerimizi nasıl size ya da işte hı hı. herhangi bir bir meclisiniz varsa, herhangi bir görüşlerinizi konuştuğunuz yer varsa biz buraya nasıl geliyoruz? Ya şöyle aslında hı hı. E, yani FKF işte düşünürken ya ortada zaten bir FKF kuralım diye bir şey çıkmadı bir kongre gerçekleştirdik. Hı hı. E, bu kongrede ortak bir karar olarak e, bir Fikir Kulüpleri Federasyonu'na bir yapılanma kuralım dedik. Şimdi yalnız bunu söylerken de şöyle bir şey yoktu. E, hadi böyle bir şey kuralım. Yani bunu kurmak için bir kongre toplama gibi bir düşünce yoktu. Hı hı. Ne Çünkü mesela? yani e, bize işte üniversitelerde ortaklaştıran bir takım şeyler vardı. Örneğin yani bilim kulüplerinin zaten hali hazırda diyalogları e, işte e, beraber yürüttükleri bir takım çalışmalar mevcuttu tiyatro kulüpleri aynı şekilde. Yani Türkiye'de üretim Türkiye'de üniversitelerde bir şey yapan, üretim sergilemeye çalışan bir takım kulüpler zaten ister istemez birbirini buluyorlar. Hı hı. Bir ortak yapılanma içerisinde hareket ediyorlar. Biz sadece burada bir isim koyma krizi vardı diye düşünüyorum ben. Fikir Kulüpleri Federasyonu örneğin bunu kurdu. Hı hı. Yani dolayısıyla mesela sonrasında da işte TKF içerisindeki kulüpleri bir kategorize ederken ...şey sıkıntısı yaşamadık, acaba bu kulüp hangi kategoride olur, bu kulüp ne yapar falan sıkıntısını yaşamadık. Çünkü bilim kulüpleri zaten işte bilimsel alanda bir takım şeyler yapıyordu. Örneğin doğa sporları kulüpleri zaten doğa sporları alanda ortak bir takım işlere girişmişlerdi, yapıyorlar O zaman şey söyleyebilir miyiz? Yani iki tane kol var, sanat ve bilim. Evet. FKF birazcık bunun üzerine kuruldu diyebilir miyiz? Evet. Alan Tabii aslında işin yani. siyasi bir boyutu da var. Bunun da hani farkındayım ama birazcık daha yapılan çalışmalar açısından ya, soruyorum. Alan genişletildi aslında. Çünkü Haydar'ın dediği gibi kulüplerin kendisinde çok fazla Türkiye çapında birbirini bulup iş yapma durumu söz konusuydu. burada bir isim koyup yani... Artık daha farklı bir şey oldu. Hani biz bunu bilim ve sanat diye ayırabiliriz ama doğa sporları kulüpleri de yani bu alanda çalışma yapan kulüplerde bizim Türkiye genelinde ortak bir duruşumuz olduğunu bunun için de buna destek veriyorlar. Çünkü bunların hiçbiri aslında birbirinden bağımsız değil. Herkesin genel anlamda toplumsal her durumla ilgili bir görüşü ve duruşu var. Bununla alakalı. Ve çok önemli bir şey bence birbirini bütünleyen de şeyler. Ee, bir, bir sanat alanındaki üretimin işte yani bilimsel bir takım dayanakları olmak zorundadır. Ya da ne bileyim yani bir bilimci doğa sporlarıyla ilgilenemez diye bir şey yok. Aksine... Ya, e, çok çok çok güzel şeyler fakat e Üniversitedeki bazı insanların, ben de hani aynı üniversitedeyiz, bazı insanlarla konuştukça, düşündükçe ya da yaşça büyük insanlarla bizden bir dönem önceki insanlarla konuştukça maalesef şöyle bir yargı da var. Bilimciysen, e, sanatçı olmasan da olur yani. E, bilimle ilgileniyorsan, bir resim sergisine gitmesen de olur, görüşü var maalesef. Biz buna karşı çıkıyoruz. Evet, şimdi. kesinlikle buna evet. karşı çıkıyoruz. Yani Haydar'la sürekli sohbet ediyoruz yani Hı -hı. olan konularda şiir, sanat, tiyatro. Genelde şöyle bir sorun var tiyatro denince hani sadece sahne üzerindekine bakamazsınız tiyatro tarihini okurken orada tiyatroda belir tiyatroyu belirleyen şeyler kimse buna inka edemez tiyatro tarihini bilen toplumsal yani iktidar mekanizmasıdır hı hı. toplumsal hayattır buradaki para ve iktidar ilişkilerinin sosyal hayata dökümdür çünkü tiyatro bu sosyal hayatın parçasıdır hı hı. siz bu sosyal hayatın nasıl oluştuğunu tanımadan tiyatroyu tanıyamazsınız ya da bir tiyatrocunun sadece sanatsal yeteneğimle tiyatro öpürem demesi diye bir şey yoktur ben bunu kesinlikle kabul edemem bir metin yazmak için bir oyun yazmak için hani ideolojini hayattaki duruşunu gelecek hayallerini ya da sosyal hayattaki rolünü bir kenara bırakamazsın bir şey gibi benim yazarken sadece elime ihtiyacım var kalan bütün organlarımı kesip atayım. Hı hı. Elim bunu yeterince yapıyor. Yani sadece sanatsal yeteneğimle benim bunu yapmam mümkün değil. Ya da bu iyi sonuç verecek diye bir şey yok. E, pekala, hala FKF'nin yaptığı bunlarla ilgili çalışmalar da var. FKF bilimi, sanatı bir araya tutup ikisinin ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterirken bunu nasıl yapıyor? Nasıl çalışmalarla yapıyor? Hı hı. Ya Bunu temelde hedefliyor e, hı hı. ama hakikaten zor bir iş bu. Yani yani şu anlamda zor, yani iki üretimi, örneğin bilimsel alanda yapılan bir üretimi, e, yani daha kültür-sanat alanında ya da sosyal e, bilimler dahilinde olan bir alanla e, buluşturmanın bir takım sıkıntıları var. Yani bu sıkıntılar başlı başına e, şöyle bir sıkıntı yaratıyor, e, bir nasıl bir dil tutturacaksınız bu Hı -hı. konuda? İkincisi, yani bir nitelik getirmeden iki konuyu ortaklaştırarak nasıl bir üretimi ortaya çıkartacaksınız? Şimdi bu, bunu yani tartışmak elbette ki verimli şey. Yani bununla da FKF içerisinde zaten yürüyen işte bir şeyler yaptıkça bir takım tartışmalar oluyor. Ama mesela biz bunun sonucunu daha çok ortak işler yaptıkça görüyoruz. Yani... Şimdi şöyle örneğin benim aklıma buna dair şöyle bir şey gelir yani fiziği insanlara mesela anlatırken yani bütünü de formüller üzerinden anlatmaya kalkıyorsak fizik bilmeyen ya da çok fazla ilgisi olmayan birisine biraz yanlış yaparız çünkü anlatamayız bu şekilde bunu mesela tiyatral bir şekilde sergilenebilir mi? Ama yani burada işte işin içine giren sıkıntı şu. E, ya bunu nitelikli bir şekilde yapmadığınız zaman ortaya bir e, madara olmadırmışlar. <gülüyor> Şimdi bunun yolunu arıyoruz mesela. <gülüyor> yani doğrudan şu, e, bir örnek veremeyeceğim ama bunun yolları üzerine FKF nehyetinde yani çok fazla olmadı. Onun yollarının üzerinde bir takım çalışmalar, tartışmalar zaten hâde devam ediyor. Ya burada kendimize bir şey katarak ilerliyoruz aslında. Çünkü Haydar'ın dediği gibi çok yeni bir durum ama TKF'nin bir iddiası var. Çünkü bizim bir dergimiz de var, yeni yazılar diye. Yeni insan, hani yeni bir düşünce, yeni bir kültür. Bu tip <gülüyor> iddialarımız var ve hani şöyle sonucu oluyor. Biz birbirimizle sürekli bunun üzerine düşünüp kafa yorarken geçen senenin sonunda Haydar'la yine bir oyuna gitmiştik. Öğrenci Kültür Merkezi tiyatro kulübüne. Padan Amerika'yı keşfediyor. Darya Fon'un oyunu. Çok güzeldi. Ve hani ben fizik okuyan arkadaşlarımla bu oyun üzerine hani bir şekilde soruyorlar. Sen tiyatro eleştirmelisin. Bunun üzerine saatlerce konuşuyoruz ve aslında o dediğim tiyatronun arka planını anlattığımda oyuna dair bakışlar değişiyor. Orada da aslında hı hı. yani Darya Fon'un bu oyunu yazarkenki mekanizmaları kullandığı, onu buna iten şeyler ya da ben bir insanın hiçbir etkinliğini kaçırmıyorum diyebilirim gerçekten ve iste istemez burada bilimsel konuşmalar yaşıyoruz ve hani bu işte tiyatrocu ve ben oraya gidince birden bir bilim insanına dönüşmüyorum. Ben bunu tiyatrocu kimliğimle yapıyorum, oradaki arkadaşlar bilim insanı kimliğiyle yapıyor. Biz kendimizi geliştiriyoruz hı hı. bu konuda. Ee, küçük bir hatırlatma yapalım. Aslı ve Haydar'la birlikteyiz, FKF'den bahsediyoruz. Bununla birlikte çok güzel bir sohbet geçiyor. Bilim, sanat, kültür, üniversite öğrencileri ve tam bu noktada aslında şunu sormak istiyorum. Ee, seninle birlikte sınıfında okuyan arkadaşların Haydar ya da Aslı, sanat ya da bilim açısında neredeler? Nasıl bir eğitim sisteminden çıkıp gelmiş? yani programımızı eğer düzenli olarak dinleyenler varsa biliyorlarları Çok fazla bunun üstüne bahsediyoruz. Eğitim sistemi, eğitimin niteliğinin ve niceliğinin kötü oluşu, aslında çocukların hiçbir şey bilmiyor oluşu. Bununla birlikte sınavlardan bilgi mi ölçür, hafıza mı ölçür sınavlar gibi bir sürü soruna değindik. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben kendi sınıfımdaki profilden bahsedersem, insanları iyi kö kötü diye değerlendirmek, yani ne tiyatro bilgimin ne tecrübenin ne değil ama şöyle bir durum var. Genelde daha önce okudum, ben bir okul bıraktım 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesini. Sanat okumak belli bir yaşın üstüne hitap eden bir durum. Çünkü toplum insanlara küçük yaştan itibaren eğilimini seçip keyif aldığı işi yapma şansını vermiyor. Ve insanlar da farklı bölümler bitiriyorlar. Farklı Hı -hı. işler yapıyorlar. Bunun sonrasında bir miktar ekonomik özgürlüklerini alınca sanatın içinde devrilmeye başlıyorlar. Ve o bastıramadıkları gülüyle gidiyorlar. Yani şöyle bir örnek verirsem benim sınıfımın yüzde altmışı neredeyse anneme babamla eşit. Sınıfın yaş ortalaması içinde otuzu söyleyebilirim. Hı -hı. Böyle bir durum sosyal ...söz konusu ve bu dediğim toplumsal etkenlerle alakalı bir durum. Yani burada kimseyi yargılayamayıp anlamadığını söyleyemeyiz. Yani böyle şans tanıyor. Okulda gördüğüm örnekler var. Örneğin Edebiyat Fakültesinde okuyup... E, ...sadece Peyami Safa'nın dokuzuncu harcıya koşun okumuş bir arkadaşla tanıştım ama... burada şeye bakmak lazım. Onu mahkum etmek yerine bu kadar çok sınavdan geçerken, bu kadar çok denenirken... ...böyle şeyler nasıl barındır, barındırılabiliyor? Burada hı hı. sistemin sorunu var. Yani ben tek tek insanları mahkum etmeye inanmıyorum. <gülüyor> ya elbette Mesela e, yani bizim fizik bölümü e, hakikaten insanların e, ya bir noktadan sonra isteyerek, severek yazması gereken, işte okuması gereken bir alan. Yalnız bunu e, yani sağlayacak ön koşul işte ortaokulda, lisede fiziğe dair hı hı. sevdirecek bir eğitimin verilmiş olmasıydı. Ben çok açıkça söyleyeyim sözelce bir insan olarak. Ortaokul ve lise boyunca hiçbir zaman fizik kimya derslerini sevmedim. Biyolojiye bir ilgim vardı. Ama o da hep şeydir ya biyoloji sayısalın sözel dersidir hı hı. diye. Ay, hiçbir zaman sevmedim. Hiçbir zaman belki de benim merak ettiğim yere gelmedi o kitap. Hı hı. Hiçbir zaman benim merakımı karşılamadı. Hı hı. Hep hocanın merak ettiği şeyleri öğrendik. Hep onun bildiği şeyleri öğrendik. Onun bilmediği şeyleri aslında o da araştırmadı. Ya aslında işin gerçeği şu... ...herkesin, yani lise öğrencisinin... ...örneğin yoğun fizik gören bir lise öğrencisinin... ...aklında şu soru belirir. Ya da matematik için. Bu benim hayatta ne işime yarayacak? Zamanında bunu ben de sordum. <gülüyor> sistem olarak bunu söyleriz. Çünkü o bizi zorlar. Ya ben bunları ne yapacağım sanki kullanacak mıyım deriz. Ama hakikaten yani bu işi öğrendiğimizde... ...aslında hayata dair bakışımızı... ...yaşamaya dair algımızın <gülüyor> ne kadar fazla değiştiğini görüyoruz. Ya birincisi hayatta... Yani bir taşın düşme gerekçesini öğrenmek hı hı. ve bizim hayatın bir parçası olan o düşme eylemini nasıl kavramamız bizim bir kere yaşayış biçimimizi tamamıyla değiştiren neden bir şey. Ya yani biz tutup bunu yani başlı başına işte Newton kurallarıyla, Newton yasalarıyla, formülleriyle açıklamaya çalışıp işte bu şekilde bir ezberci sistem üzerinden yapmaya kalkarsak ya yani meseleyi bir kavratma üzerinden değil bir dayatma üzerinden yapmaya kalkarsak herkes bu soruyu elbette ki sorar. Ne işime yarayacak? Bence biz buradan başlamak Hı -hı. gerekir. Ne işine yarayacağını iyi bir şekilde anlatmaya etmeye gerekir. Yalnız bu da öyle bir sıkıntı ki. Yani burada da aslı az önce işte birey olarak kimseyi suçlamıyorum dedi. Ben de birey olarak hiçbir öğretmeni suçlamıyorum. E, çünkü yani yoğun ders saatleri Hı -hı. vesaire işte öğretmenlerin işte bir, bir takım kendilerine az sıkıntıları vesaire derken yani bir öğretmenin de öğrenciye şunu yapması çok fazla mümkün hale gelmiyor. Ben öğrencime daha iyi bu şeyi nasıl anlatırım? Bir, çünkü seni müfredat zaten olabildiğince sınırlıyor. O müfredatın dışına çıkamıyorsun. Bunun için çeşitli araçlar geliştirmen gerekecek. Ama bunun için öğretmenlere özgü bir takım sorunlar ortada. Ya yani bu ilkokuldan tutalım ortaokul, yani lise, üniversitede Ondan sonra keza aynı Gerçekten şeyler yaşanıyor. Evet. Çok üniversiteyi ben ayrıştırmak gerektiğini Hı -hı. düşünmüyorum. Üniversitede de benim yani fizik mesela bir şeyindir düşüncemdir. Hiçbir fizik öğrencisi örneğin astrolojiye inanamaz. Yani doğru değildir çünkü bu. Çelişir bir durumdur. Bu yüzden arkadaşlarımla mesela kavga ediyorum. Ya yani bu çünkü şeyden gelen bir şey. Yani o bölümü kavrayamadıysanız Hı -hı. astrolojiye de prim verirsiniz. Ama astroloji e, bil, kesinlikle bilimsel bir şey değildir. Ee, pekala. Aslında sana dönmek istiyorum bu noktada. Sen sanat lisesi çıkışlısın ve e, bir sanat eğitimi alarak çıktın. Fakat programı girmeden önce konuştuğumuzda aslında evet tam çok güzel bir sanat lisesi çıkışlıyım diyemiyorsun. Gördüğün dersler üzerine geriye dönüp baktığında çok güzel yorumlar yapamıyorsun sanırım. Bir bunu merak ediyorum bir de şu. Kısaca çünkü yani süremizin sonuna gelmeye başladık. Ufak ufak fanzin maceranı merak ediyorum. Bir de çocuk ve Tiyatro senin gözünde nerede? Yani şöyle başlayayım. Aldığım eğitimden memnun değilim. Bunda şöyle bir durum var. Yetenek sınavı tıpkı üniversite sınavı gibi hı hı. aslında öncesinde alınan kurslara, buradaki maddi dayanaklara falan prim veren bir durum. Buradan da insan şeyi göremiyor. Ben hiçbir zaman ne kadar yetenekli olduğumu bilemeyeceğim. Çünkü e, benim aldığım eğitim belli bir zümreye hitap eden bir şey. Yani... Ben kesinlikle kendimi herkesle yarışıp bir yere gelmiş olarak görmüyorum. İkincisi, sanatı bilimden ayrıştırmak denen nokta olduğu için benim hocalarım, benim okulum bilimden ve insanlığın bütün ileri adımlarından ayrıştırılıp sadece sanata sıkıştırılmıştı. Ben bu yüzden iyi bir eğitim alamadım. Fazıl meselesi de bununla alakalıydı. Bana sadece derslerine bak, okuluna oku, sonra canın ne isterse o ok, konuda fikrini söylersin. Zaten sen sanatçısın, senin ülke gündemi ilgilendirmezsin. Sen literatürle ilgilendinler, Ben ilgilenmedim. Bir fazla çıkardım. Ağzı sıkı insanlarla yaptım bu işi. Benim çıkardığımı kanıtlayamadılar <gülüyor> hiç zaman. E, üç kere disiplin kuruluna girdim ama atılmadım. Hı hı. <gülüyor> Çünkü kanıtlayamadılar dediğim gibi. Tiyatro yani edebiyat tiyatro bunlar bir çocuğun aslında en temel ihtiyaçlarıdır. Hı hı. Onun iyi bir insan olarak... ...iyi bir birey olarak yetişmesinde... ...burada çok fazla eksiklik var. Benim okulda eğitim ve tiyatro diye bir dersim var... ...ve alanın uzmanı bir hocam var bu konuda... Nihal Hı -hı. Kuyumcu. Onun da kesinlikle... ...bize öğrettiği bir şey. Benim çok benimsediğim bir şey. Bir çocuk tiyatrosunda... ...ben bir yaş aralığı olmasına... ...ya da bir çocuk masal kitabında yaş aralığı olmasına... ...inanmıyorum. Yani 3 ve 5 yaş arası denemez. Burada şöyle bir şey denir. 3 yaş ve üzeri. Yani... Şöyle bir şey olacak, bir anne, bir baba çocuğunu tiyatroya geçirdiğinde dışarıda telefonuyla, Hı -hı. akıllı telefonuyla uğraşmayacak. Oturup oyunu keyif alarak izleyecek. Bu oyunun başarılı olması budur. Ee, şöyle bir dipnot, çocuk tiyatrosu genelde büyük tiyatrosu, yetişkin tiyatrosu yapan ekiplerin para kazanmak için ya da tiyatro okuyan öğrencilerin para kazanmak için, iyi bir piyasası olan bir yerdir, dal olarak yaptığı bir şeydir. Bu da niteliği düşürüyor. Yani insanları temelden öğretmek dediğim nokta mesela çocuğa indirmek diyoruz ya bunu zeki insanlar zaten yapıyorlar. Dostoyevski'nin, Virginia Woolf'un, Göten'in masal kitapları var. Hı hı. Ve biz bunları çok fazla çocuğumuza ulaştırmıyoruz. Yani 5-6 yaşında bir çocuk eline Virginia Woolf masal kitabını alıp okuduğunda liseye geldiğinde romanla okumaktan korkmaz. Korkmayacak. Ve evet. hani çocukları bu bilgiden yoksun tutmak tamamen aslında bir iktidar mekanizması. Hı hı. Çünkü... Yani çocuk tiyatrolarının şehir tiyatrosunun tarihinde metinleri incelediğimizde şehir tiyatrosunun öyle bir mekanizması vardır. Metin gelir, dramatürkler tarafından ince, incelenir, notları üzerine alınır ve geri yollanır. Oynanacak, oynanmayacak diye. Üzerine alınan notlar hep verdiği ideolojik mesajla alakalı. Yani burada hiç kimse onun çocuğa ne kadar hitap ettiğiyle ilgili niteliğine bakmamış ve çok korkunç şeyler var. Bir çocuğun psikolojisini kötü etkileyecek şeyler, şeyler var. öldürüyor bu oyunlar içerisinde. Ee, bir de sanırım ortaokul ve liste öğrenciliğiyle birlikte yaptığımız bir çalışma var. Evrim hı. çalışmaları. Kısaca onlardan bahseder misin Aylar? Hı hı. E, Ya Bizim şeyde, bilimsel ve sosyal araştırma kulübü üyesiyim. Ben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine hı hı. bağlı. E, yani kulübümüzde en köklü ve en severek de aynı şekilde yürüttüğümüz çalışmalardan bir tanesi evrim atölyesi, evrim çalışması. Ee, biz yani ilk başlarda tabii bunu daha çok üniversite öğrencilerine yönelik, arkadaşlarımızla birlikte yönelik derken aslında şöyle bir kategorize sen yapmak istemiyorum. Yani biz anlatıyoruz birileri dinliyor falan gibi bir şey değil. Herkesin ortak çalışmasıyla, ortak araştırmasıyla bir atölye, herkesin ortak katılımıyla bir şey gerçekleştiriyorduk. Yani bunu bir süre sonra yani başka alanlara da taşımak gerektiğini, başka toplamlara da taşımak gerektiğini düşündük. Ya bu konuda örneğin liselere gittik dedik yani biz böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz evrimi işte ya da biyolojik evrimi önemli buluyoruz Liselerde bunun anlatılması gerektiğini düşünüyoruz bu konuda görüşme yaptık rehberlik hocalarla okul müdüriyetiyle. ile buna müsaade eden okullarda ders saatlerini arkadaşlarımızın da müsaadesiyle birlikte örneğin evrimi tartışarak geçirdik. Ee, ve burada yani biraz daha şey ayrımını da elbette koyarak yani daha akademik bir dille değil, evrimi daha popüler bir dille. Herkesin anlayabileceği bir, anlayabileceği bir, tartışabileceği. Bir de yaş grubunu da göze alarak bunu yapıyorsunuz sanırım değil elbette, mi? Elbette, elbette yani şimdi... E... Sanırım bana evrimi anlatmanla bir ilkokul düzeyindeki çocuğa evrim anlatman çok farklı olacak. Tabii, evet. tabii. Yani Hı -hı. Çünkü orada bir e, yani soyutlama farkı var. Hı -hı. Üniversite öğrencisinin soyutlama düzeyi farklıdır bir çocuğun hı hı. örneğin işte 5-7 yaş arası grubundaki çocuğun e, soyutlama düzeyi farklıdır. Şimdi buna göre bir anlatım dili tutturmamız gerekiyor. Bu yani kolay bir şey değil bizim açımızdan ama yani elde ettiğimiz bir takım deneyimler hı hı. E, işte geçirdiğimiz süre e, biraz da bunu sağlamış oldu. Ortaokullarda yine buna benzer şeyler yaptık. Ya da mesela fikir kulüpleri federasyonuna bağlı e, kimi kulüpler Örneğin amatör astronomlar kulübü hı hı. var. Bu kulüp e, yani her yıl mesela e, kimi liselere giderek e, buralarda bir hafta düzenler. Astronomi haftası diye. Hı hı. E, bu hafta boyunca hem görsel şeylerle birlikte e, örneğin evrene dair. İşte uzay sistemine dair bir takım şeyleri anlatımını ve tartışmasını yapar. Hı hı. Sadece liselerde değil, ortaokul hatta kimi ilkokullarda da buna benzer şeyler yapıldı ve bu yılda mesela programlarımızdan bir tane programlarınızdan arasında e, ilkokullara gitmek var. E, belki bu yılki programlarınız da gerçek olduktan sonra bir daha konuk ederiz sizi. Tekrardan bize anlatırsınız. Peki. Programımızın sonuna geldik. E, aslında program boyunca üniversite öğrencilerinin ...yapmış oldukları çalışmaları, FKF'nin ne olduğunu Aslı'nın ve Haydar'ın çok şahane anlatımından dinledik. Benim de merak ettiğim şeyler oldu tabii. Ee, ama tam böyle programımızın sonu hadi kapatıyoruz demeden önce size şunu sormak istiyorum. Hı hı. Çocuklara baktığınız zaman işte sen çalışmışsın, evrim üzerine çalışmışsın. Sonra bir de bu çocukların üniversiteye geldiğini gördüğün zaman bir eleştiri yapman gerekse eğitim sistemi ile alakalı bu eleştiri sadece kötü yönde değil. Belki iyi bir şey söyleyeceksindir ya da sen aslında. Ne dersiniz? Ben <gülüyor> <gülüyor> şu an eleştiremiyorum. Çünkü çocuklar beni o kadar çok heyecanlandırıyor ve o kadar çok umut veriyor Hı. ki. Yani ya bilmiyorum bizim kuşağımızı da 90'lılar diye adlandırılacak kuşağı da çok eleştirirler. Apolitik dediler bilmem ne dedi. Yani şimdi Gezire sonrasında yani şu an mesela bize böyle diyen ondan sonra büyüklerimiz <gülüyor> e, şu an mesela yani sizden çok şey bekliyoruz çok umutluyuz <gülüyor> diyorlar yani ben de hani <gülüyor> yani e kuşak eğitim falan sistemi diyeceksek... ne olursa olsun o çocuklar heyecan verici ve umut evet, diyorsun evet, evet. evet Haydar'a şuradan katılıyorum ben de 90'lar kuşağı çok mahkum edilen bir kuşaktır ama hani bir şey gösterdik 80 sonrası apolitikleşme vesaire vesaire birçok eleştiriden geçtik ama çelişkileri daha çok yaşayan, bu sorunları daha çok yaşayan, bastırılan kuşaklardan çok daha büyük bir enerji çıkabiliyor. O yüzden ben de çok umutlu bakabiliyorum. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız teşekkürler. için. Ee, bugün çok güzel bir konudan bahsettik. Ee, çocuk haklarına da değindik aslında bütün bu üniversite öğrencilerin konuştuğu konuların dışında. Çocuğun bilim ve kültür hakkına da değindik aslında. Biz haftaya tekrardan burada olacağız. Başka bir konu, başka bir konukla birlikte. Umarım siz de bizi dinlersiniz. Hoşçakalın.